Übey bin Kahp, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan, ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem, karşılığını vermesi üzerine Übey bin Kahp, bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medine'li sahabi ise, Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken, şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken, attığım her adım karşılığında, Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin,